İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel merhabalar. Günaydın efendim, günaydın herkese. Günaydın. Günaydın. Evet, Nedir haftanın karikatürleri Şöyle, bakalım? Şöyle izin verirseniz geçen hafta yine bugün yitirdiğimiz Erkin Baba'ya Erkin Kore'ye bir günaydın diyerek başlamak istiyorum. Hayati Boyacıoğlu'nun bir karikatürüyle. Boyacıoğlu'nun ya Hayati Boyacıoğlu'nun tipik böyle yine memleketimiz mahallelerinden birindeyiz. İki kocaman bina arasında küçük bir adana sıkışmış bir kocaman meydanlıkta bankın üzerinde e, bu defa e, gündemi kendi aralarında konuşup tartışan hanrediler oturmuyor her zamanki gibi e, Daha doğrusu bankın e, bize göre sağında e, yine elinde şişleriyle gün ölen, gün e, örmekte olan geleneksel başörtülük kadınlardan bir tanesi oturuyor fakat komşusu yok o gelmemiş Onun yerinde e, bankın sol tarafında kim oturuyor işte elinde gitarıyla Erkin Korayı oturtmuş hayatı boyacı oldu. Erkin baba bir yandan gitarını tıngır diğer yandan da hüzünlü bir ifadeyle şarkısını mırıldanıyor. Arkası gelmez der, çok özür diliyorum. Erkin Koray hayranlarında. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, hanımefendi de tamamlıyor musunu? Bıktım illa ya da bıktım illa Allah. <gülüyor> evet. Güle güle Erkin Baba diyelim e, hakikaten de dertlerimizin arkası gelmiyor. E, Hayatı Boyacıoğlu bu veda e, karikatürünü böyle tamamlamış. Güle güle Erkin Baba demiş. Aslında benim jenerasyonum e, benim jene, e, kuşağım için e, çok şey ifade eden bir e, sanatçıydı Erkin Koray. Evet. E, elektro gitarıyla o Anadolu rock ve underground müziğini özellikle bize sevdirmişti diyebilirim. E, henüz ergenlik dönemimizde Sevgili e, çocukluk arkadaşım Jacques Coen'le böyle Erkin Baba'nın konserlerini kaçırmazdık. E, bu vesileyle hem Jacques'ı hem de Baba'ya buradan bir e, merhaba ediyoruz. Evet, evet. Şimdi geçen haftanın karikatürlerine kronolojik olarak bakacaksak yine e, ilk sırada geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen önemli meclis oylamasıyla ilgili bir e, karikatürümüz var. Karikatür Cumhuriyet Gazetesi'nde salı günü yayınlanmıştı. Çizeri e, Zafer Temuçin. E, karikatürde Akbelen gündemiyle olağanüstü toplanan e, meclis salonundan bir enstantane var. Toplantı yeter sayısının sağlandığı genel kurulda e, CHP'nin e, Akbelen Orman'da yaşanan kıyıma ilişkin genel görüşme önergesi ele alınıyor. E, muhalefet vekilleri konuşmalarında yaşanan çevre felaketinin boyutlarına falan dikkat çektiler. E, MHP'den de kaos oluşturma suçlaması gelmişti. E, bütün bu konuşmaların ardından da genel görüşme talebi oylanıyor. Sonuç malum. Genel görüşme AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. İşte Zafer Temici'nin e, karikatüründe genel kuruldaki bu oylama anını görüyoruz. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adam, e, CHP'nin Muğla'nın Bilas ilçesi İkizköy mevkiindeki Akbelen Ormanı'nda yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması önergesini oya sunmuş. Kabul edenler, etmeyenler. Ön kabul etmeyenlerin havaya kalkmış olan ellerini görüyoruz karikatürde. Nedense her birinin elinde bir elektrikli ağaç testeresi var. Karikatür tabii bu. Yani yoksa gerçekten öyle bir şey olmadı hepimiz Hı. biliyoruz. İzleyenler gördü. Yok öyle bir şey. Kimse elektrikli e, ağaçlısı görmedik. Gör. Görmedik. Yok kullanılmadı. Yok öyle bir şey. Ama karikatürde her şey mi bu? Her şey olabiliyor. Ee, efendim şimdi mecliste tabii Akbelen ormanları için genel görüşme yapılması öner, önerisi e, reddedilirken, o çokluğuyla reddedilirken, Amazon İşbirliği Anlaşması Örgütü üyesi olan 8 ülkenin temsilcileri de 14 yıl aradan sonra ilk kez Brezilya'nın kuzeyindeki Belém kentinde bir araya geldiler. Zirvede Amazonlardaki ormansızlaşmanın 2030 yılına kadar durdurulması, yasa dışı altın madenciliğinin sona erdirilmesi ve polis güçlerinin çevre ihlallerine karşı ortak sınır ötesi müdahalesinin desteklenmesi gibi konular üzerine bir anlaşmaya varılmış. E, fakat buna rağmen yağmur ormanlarının korunmasına yönelik somut bir planın ortaya konmaması iklim ve e, ekoloji örgütleri tarafından e, eleştirildi. Evet Brezily yani e, evet. E, 2035 yılına kadar son erdirilmesi bunun, bu gerilemenin kararı alınması bekleniyordu ama olmadı. Evet olmadı olmadı. E, Brezilyalı karikatürci e, Tiago Lucas Lucas e, bizi e, Amazonların o giriş kapısı olarak da bilinen Belém kentinde e, gerçekleşen zirveye götürüyor. E, karikatürde toplantı mekanını görüyoruz. E, burası bir orman. Fakat ne yazık ki ağaçların hepsi kesilmiş, geriye sadece kökleri ve toprağın üzerindeki kısa kesik gövdeleri kalmış. Toplantıda bu e, asırlık ağaçlardan en geniş çaplısının e, kesik gövdesinin güdük mü diyorlar mı? İşte kesik gövdesinin üzerinde gerçekleşiyor. E, toplantı masası görevini gören bu gövdenin üzerinde de halka şeklindeki çizgiler var. E, bu e, çizgiler aslında dünya şeklinde. E, aynı dünyamızı andırıyor. Yani bir anlamda e, bu ağacın dünyamız kadar neredeyse yaşlı olduğunu söylüyor. E, böyle bir metafor yapmış e, Tiago Lukas. E, masanın başında altı kişi oturuyor. Tahminim sağdan üçüncü kişi Brezilya başkanı Lula da Silva. E, ona benziyor biraz. Uzak, yani küçük çizmiş. Diğerlerini bilemiyorum. Ancak e, bu karikatür e, yine e, geleceğe yönelik bazı umutlar vaat etmiyor değil çünkü kesilen ağaçların kökleri sökülmemiş gördüğümüz gibi yerlerinde duruyor. Bu da uzun yıllar içinde belki bu ağaçların yeniden filizlenerek büyümelerini falan sağlayacaktır. Yani Tiago Lucas karikatürüyle böyle de bir umut veriyor aslında. Öyle ne diyorum ama. ama ne umut <gülüyor> ama? Evet, kargalar inanır mı buna? <gülüyor> E, şimdi Gazete Pencere'de e, karikatürcü e, Bülent Çelik geçen hafta e, öyle bir e, nostaljik karikatür çizmiş ki yani, demin anlattığım manzaranın neredeyse birebir benzerini görüyoruz burada da e, Bülent Çelik'in karikatüründe. E, eskiden ormanlık olması gereken geniş bir arazi fakat ağaçların işte dediğim gibi sadece güdük e, denilen halk dilinde kökleri kalmış toprağın üstünde. Gövdeleri herhalde tombuk olup gitmiş. Bir tanecik olsun ağaç yok. Ee, arada tek tük bazı kurumuş fidanlar görüyoruz bu kök diplerinin arasında. İşte bu kuru fidanlardan bir tanesinin dalında e, tünemiş bir kara karga. E, başka bir ağaç kökünün üzerinde bekleyen ve muhtemelen kendisinden daha genç olan arkadaşına hüzünlü bir ifadeyle dert yanıyor. Eskiden buralar hep tutluktu diyor. Yani kargalar bile geçmişe özlem duyar diyor Bülent Çelik. Aman diyorum, kargalarımızı küstürmeyelim. Evet, kargalar bile güler sözü. Bu sefer kargalar bile ağlar diye. Ağlar, Peki. evet. İlginç hayvanlar kargalar. Ben çok gözlemledim, gözledim evet. kargaların yaşandı. Neyse, başka bir program konusu olur belki. <gülüyor> <gülüyor> Hawaii gidiyoruz maalesef. Amerikalı karikatürist Dave Grandland, e, Grandland bizi Hawaii'ye götürüyor. Maui Adası'nı biliyoruz, tanıyoruz, filmlerden tanıyoruz en azından. Gitmedik, gitmedim ben ama e, okyanus boyunca uzanan o e, geniş kumsalları, palmiyeleriyle e, dünyanın en güzel yerlerinden, en muhteşem manzaralarından biri olarak tanımlı bilinir. Hatta ki göre... kumsalları ile evet, ben beyaz böyle tam bir cennet köşesi. Palmiyelerin ardından muhteşem görüntüler vardır. Böyle gün batımı kızıla çalan o turuncumsu grup manzara. Siz görürsünüz ben göremem ama yani müthiş bir manzaradır bu. En azından fotoğraflarını herkes görmüştür. Şimdi Dev Rundle'nın çizdiği havai manzarası ise ne yazık ki zihnimizdeki görüntülerden çok ama çok uzak. Sahil boyunca pek çok otomobil görüyoruz. Kapıları açık, terk edilmişler bunlar. Anlaşılan e, araçların sahipleri can havliyle kendilerini nereye? işte okyanusa atmışlar, gidecek başka yer yok çünkü. E, arka planda e, uzun palmiyelerin gerisinden yükselen alevleri seçebiliyoruz. O alevlerin önünde de tutuşan e, uzun palmiye ağaçları devranla bu korkunç görüntünün etkisini artırmak için olsa gerek renk hiç kullanmamış çizim siyah beyaz ve grilerden oluşuyor ve alevlerin önünde yanmaya başlayan uzun palmiyeler öyle bir şekil almışlar ki uzaktan bakıldığında Hawaii yazısı okunuyor Hawaii'nin bir başka tür reklamı sanki böyle bir karikatür evet buna ee, ben de bir karikatür Tekniğin bir haber ama karikatür olarak yorumlanabilir. Guardian gazetesinde yeni bir haber bu. Ee, hava yangınları üzerine turistlere orası çok büyük bir turizm merkezi ya haberde evet. Associated Press'in haberine yer verilmiş. Turistlere lütfen Maui'ye bir süre gelmeyin demişler. Turist, turist olarak gelmeyin çünkü otel odalarında yer lazım demişler. Binlerce yerinden yurdundan olmuş e, ahali var. Siz gelmeseniz daha iyi olur filan demişler. Ve henüz gariba e, yani bulunuyor gitmek gitmek istiyor ama insanlar ha, gitmek hala, mi? tatile mi gitmek istiyorlar? Evet. Onlara karşı bir yer olmuş oraya bizim bizim yaz ne olacak şimdi va wow ye diye düşünecek olan düşünen insanlar olmalı evet aman gel evet, şimdilik gelmeyin demişler alevlerin e, karşısında denizde e, su kayaya yapmak falan e, veya işte, şüphesiz önceden falan. para vermişler rezervasyon yaptırmışlardır tabi tabi mango sularını falan içerler işte öyle mi mango suyu da mı var orada yok mu Bilmem, Bilmem ben de, Tazminat olarak başka bir adaya Hawaii'de nasıl 100 küsur ada var. Oraya alırlar şirketler onları. Yalnız bu e, sadece e, Maui adasında yangın çıkmamış. Başka yerlerde de çıktı yani. Evet, birkaç adada evet. daha. Birkaç adada daha var yani. Ha, en büyüğü Peki, tabii Maui. Ölümlerin oldu. Turistler bize gelsin ya ihtiyacımız var. Bizim de adalarımız var çok. Evet. da e falan. Değil mi? Krizi fırsata çevirmek diye sık sık kullanılıyor ne de olsa. Evet. evet, evet. Rodos Adası'nda da aynı şekilde uyarılar gelmişti. Yandığı zaman adının Hı. çok da büyük bir kısmı yanmadı. Siz gene gelin demişti Turizm Bakanı galiba Yunanistan'da. Ee, şey Ukrayna Savaşı çıktığında da şimdi hangi bakanda hatırlamıyorum ama bu krizi fırsata çevirebiliriz diyorlardı. E zaten yani. bu da bir klişedir yani krizleri fırsata çevirmek evet, ee, evet. çok kullanılan yaygın bir söylem. Şeyin evet. Naomi Klein'ın kitabında zaten bu açıkça anlatılıyordu. Evet. Özellikle büyük doğal felaketlerin ardından oranın yeniden inşası sürecinde yaşanan tırnak içerisinde fırsatlar, şok terapisi. Evet. Çok, evet, çok çok bir bir şeyde ben... bu bir bu <gülüyor> döngü <Evet. gülüyor> döngü yani şeyde demin dediğin ne doğrular nitelikte bir mülakat vardı demokrasina 5 çocuğuyla birlikte tek yol olarak denize atlamakta kurtulmayı bulan bir aile babasıyla konuşuyorlardı kızlarıyla küçük kızlarıyla beraber <gülüyor> atlamışlar ve çok tuhaf da bir şey anlatıyor Küçük kızı beş ve altı yaşında mı ne? Baba iyi misin kurtuldun mu diye sormuş. <gülüyor> Dünyan böyle bir yere dönüştü. Evet. Evet, evet, evet. Bu Karikatürde de zaten o araçları görüyoruz. Aslında bunların fotoğrafı var. Hepsi yanmış kül olmuş o araçlar. Evet, tük, karikatürde de insanlar kendilerini denize atmışlar herhalde canavriyle. ile. Ee, evet. evet. Bu felaket karikatüründen sonra size anlatabileceğim galiba en uygun karikatürü Küba Aslında Meksikalı bir, çok ünlü bir karikatürcü Angel Boligan Corbo. O çizdi. Kısaca Boligan adıyla tanınıyor. Bu ilginç karikatürde metaforik olarak ateşin oluşturulmasına tanıklık ediyoruz. Asıl ateşin ilk insanlar tarafından yakılması herhalde yaklaşık en az 500-400 bin yıllık bir olaydır. İlken insanlar taşları veya odun parçalarını birbirlerine sürterek ateş yakarlarmış. Öyle anlatılmıştı bize. Günümüzde kamp, yap, kamp yapan izcilere de bu yöntemler öğretiliyor. Boriga'nın karikatürü metaforik olduğu kadar sürrel. Yani gerçeküstü bir karikatür bu. Karikatürün kahramanı bir incil değil. E, izci değil pardon e, kıyafetine ve o şapkasına bakacak olursak bu kişi bir politikacı tipik bir politikacı e, silindir şapkalı işte frak giymiş yere diz çökmüş e, ateş oluşturmaya ateş yakmaya çalışıyor e, fakat üzerinde diz çöktüğü zemin toprak değil ormanlık alan ağaçlar var böyle halı gibi ağaçlar var ama yanmış e, ağaçlar galiba e, çünkü yakıyor Evet. Yani gerçek üstü bir karikatı bu adam ateş çıkarmak için eline uzun bir nesne geçirmiş ve onu e, tabii sürterek o e, ağaçları yakmaya e, çabalıyor fakat elindeki e, nesne tahta veya odun parçası değil dumanı tüten bir termik santral bacası İşte bu, bu politikacı eline geçirdiği uzun bacayla e, alevleri çıkartmaya muvaffak oluyor aslında müthiş bir anlatım çok e, belki şematik diyeceğiz ama e, çok etkileyici evet, etkileyici yani. Ve, e, ben fabrika bacasına benzetmiştim bunu termik e, santralliğinde ya, yani termik santrallerin de böyle bacaları var o büyük onlar ama <gülüyor> e, e, bu da büyük yani da bakma büyük, sen adam çok büyük çünkü politikacı politikacılar büyüktür ağaçlar küçük baca küçük adam büyük Dumanı kara. Evet. <gülüyor> e, evet. E i̇şte termik santralden kara duman çıkmaz ama <gülüyor> ben tekrar ha, kendi orada, argümanımı orada, orada haklısın bunu voligana <gülüyor> yazacağım. Hemen yazacağım yani. Bu nasıl baca diyeceğim yani kara sen nerede kömür e, şey mi e, santralin bu. Neyse e, fakat işte e, bu ağaçların hepsi alev alınca adama ne olacak onu merak ettim. Yani şey olmayacak. olmayacak mı? Yani Yok. şey, hani Nasretin Hocanın üzerinde çıktığı dalı kesmesi gibi e, bir şeyler olmayacak mı? Düşmeyecek mi? Bence Hayır. olacak. Kendisinden kendisi sen sonra gelecek kuşaklara ne olacak? Onlar da olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Peki. tamam, kabul, <gülüyor> kabul. Harika bir program yapıyoruz bu sabah. Bayıldım. Evet. Bu kadar iyimser, bu kadar güzel bir program ilk defa oluyor. Zaten karikatür, haftanın karikatürleri programı da yakışıyor evet. bu. Peki, Cumartesi günü Dünya Gençlik Günü'ydü, Uluslararası Gençlik Günü'ydü. Ve bu günde gençliğin sorunlarını ele alıp bu sorunlara dair farkındalık yaratmak amacıyla... İşte 2000 yılından bu yana 23 yıldır her yıl 12 Ağustos'ta kutlanıyor bugün. Bu yılın teması gençler için yeşil beceriler sürdürülebilir bir dünyaya doğru diye belirlenmişti. Ama gençlerin böyle bir günün öznesi olması hem bugünün gençlerinin gelecek nesillere karşı sorumluluğunu Hatırlatıyor. Hem de değişim yaratma konusunda da en büyük potansiyelin yine tabii ki gençlerde olduğuna vurgu yapıyor. Peki kimdir bu gençler? Ee, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün tanımına göre genç, 15 ile 25 yaşları arasında öğrenim gören, hayatını kazanmak için çalışmayan ve ayrı bir konutu bulunmayan kişilere deniliyormuş. O, <gülüyor> oh. hmm, bayağı sen... bir geniş bir kavram. <gülüyor> Yırttın zannediyorsun değil mi Özdeş? Ama değil. <gülüyor> İnsan ömrünün uzaması ve nesillerin ortalama 10-15 yıl daha ileri atmasıyla 45 yaşına kadar bu tanım Oo. esnetilebiliyormuş. Yani aslında e, hocam biraz sabredersek biz de yakında bu gençlik kategorisinde <gülüyor> kendimiz yer buluşacağız. <gülüyor> yani öte yandan e, dünyadaki insanların yarısı 30 yaş ve altındaymış. Üstelik bu oran... E, yani birkaç, 2030'un sonunda yüzde 57'ye ulaşacakmış. Yani 4 milyar kadar var öyle mi? Evet, evet, evet. evet. evet. Daha ben şöyle bir cümle alıntıladım. Ekoik Yeşil İş Yeşil Yaşam sitesinden enteresan. İnsanların çoğunluğu siyasette yaş dengesinin yanlış olduğu konusunda hemfikir. Tüm yaş gruplarındaki insanların üçte ikisinden fazlası yani yüzde altmış dokuzu gençlerin politika geliştirme değiştirme konusunda söz sahibi olması. Bunun da, bunun için de daha fazla fırsat yaratılması gerektiğine inanıyormuş. Gençlerin söz sahibi oldukları siyaset sistemlerinin ise daha iyi hale geleceğine dair bir inanç mevcutmuş. İyimserliğe devam ediyoruz hocam. Evet aynen Baktığınız evet. yerden <gülüyor> E, Fransa'da, Merkezi Fransa'da olan Cartooning for Peace e, karikatür kuruluşu bu uluslararası dünya gençlik e, günü münasebetiyle bu yılın e, ana konusu olan sürdürülebilir bir dünya için başlıklı bir dizi ilginç e, karikatür yayınladı hafta sonunda. E, bu cartooningforpeace.org web sitesinden rahatlıkla izlenebilir. E, ben içlerinden bir tanesini seçtim onu anlatayım. Evet. Yine tanıdık bir e, imza, Meksikalı Victor Solis e, çizdi bunu. E, aslında ilk bakışta ünlü Fransız karikatürücü Sempen'in bir e, e, çizgisini, onun çizgilerini andıran e, kalabalık bir karikatür bu. Asak kalabalık dediğim aslında e, yoğun ve işlek bir caddedeki çeşitli araçlar, otomobil ve bina kalabalığı. Yoksa insan olarak e, karikatürde sadece tek bir kişi e, var. O kişi işte bisikletine binmiş, arabaların arasından yol almaya çalışan bir genç adam diyelim. İşte kafasına kaskını geçirmiş, bir yandan arabaların yanından yol alırken, diğer yandan da hayal kuruyor. Neyin hayalini kuruyor? Bunu da Solis'in çizdiği düşünce balonunda net bir şekilde görebiliyoruz. Genç adamın hayalinde bir Iwo Jima manzarası var. Şimdi, Iwo Jima meşhur. Evet. Iwo Jima meşhur evet evet. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru o tepede, Iwo Jima tepesinde Amerikalı savaş fotoğrafçısı efendim Joe Rosenthal tarafından çekilen ünlü fotoğraf. Akrabalığımız yoktur herhalde ama evet. belki de vardır bilmiyorum. 1945'te altı asker tarafından o Amerikan bayrağının dalgalanışını gösteren fotoğraf dünyanın en ünlü karelerinden bir tanesi. Savaş karelerinden bir tanesi olmuş. Ve bu karikatürlerde o kadar fazla kullanıldı ki gerçekten sonunda bir kişiye dönüştü. Victor Solis'in karikatüründe de işte o araç yoğunluğu içinde pedal çevirmeye çalışan genç bisikletli <gülüyor> hayalinde bu fotoğrafı canlandırıyor. Fakat <gülüyor> çok özür dilerim eski diyor. O taraftaki Miferli askerlerin yerinde e, bu kez kendisini iki arkadaşıyla birlikte düşlemiş. Ellerinde büyükçe bir bayrak var. E, Amerikan bayrağı yerine e, başka bir bayrak bu ve e, o otomobil yığınının enkazının diyelim, e, Tepesine onu dikiyorlar. Tıpkı o altı askerin bir kamyon, otobüs falan evet, hepsinin bir Evet. Hepsini bir evet, araç evet. Fakat e, bisikletçiler e, nasıl bir bayrak dikiyorlar? Onlar bir bisiklet bayrağı dikiyorlar. Yani yaşasın bisiklet cumhuriyeti. Herhalde bunların başkanları da Aydan Çelik olsa gerek. Evet ben de <gülüyor> düşündüm. Karikatürist. Şimdi <gülüyor> karikatürist programcı değil mi? Evet. E, Aydan, Aydan Çelik e, dün bir aktivist aynı zamanda e, T24'te dün ya, yer alan e, tatilcinin eylem günlüğü başlıklı. E, güzel bir yazısı var. E, kendi tatilini yaparken e, birdenbire kendisini Dacia'dan Akbelen'e uzanan bir eylemler e, zinciri içinde bulduğunu çok e, e, güzel bir e, ifadeyle anlatıyor. Bu e, e, ve e, Datça'da yaklaşık 5 aydır süren, 5 aydan beri süren o şezlongsuz Datça eylemine de bizzat katılmış e, aydan. E, demişken aslında e, Yunan adalarında başlayan havlu hareketinin şezlongsuz Datça eyleminden esinlenmiş olduğunu da e, ekleyebiliriz herhalde. Evet, havlu da e, Peçetas diye söyleyebiliriz. Peçetas. Evet. Peçetas. Peçetas. Peçetas. Hı. Ee, yani Yunan adalarında bu yaz e, pek çok plaj işletmecilerce e, işgal edilmiş, e, şemsiyelerle şezlonglar yüksek fiyatlara kiralanmış e, tatilciler de buna büyük tepki göstermişler. Onu da bizden mi ettiler acaba bilmiyorum. Tepkiyi demiyorum şeyi, <gülüyor> kiralamayı. Her, her ee, konuda öncülük ediyoruz diyorsunuz. Evet galiba <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Eylem konusunda bile Yunanistan ee, Türkleri mi örnek almış kendine? Böyle miymiş yani? Peçetas hareketi konusunda bilemiyorum emin değilim <gülüyor> evet, ama. Siz, siz az belki yorumu öyle şey yaptınız ya. Evet. Evet, Hayır o jezdonsuz. bizimki şey <gülüyor> şezdonsuz Datça. Ee, ama aynı tabii yani amaç aynı. Ee, halk işgalcilere karşı işte kıyıları geri almak evet. falan işte. E, Paros'ta başlamış bu havlu hareketi, peçetas hareketi denilen e, protestolar. Onlarca kişi böyle sahillere geri alıp e, yazılı pankartlarla yürümüşler, yürüyorlar. Halen de yürüyorlar. E, i̇mzalar toplanıyor, dilekçeler yazılıyor falan filan. E, elada 24, doğru mu okudum? Elada mı yoksa bilmiyorum. E, o gazetenin çizeri Ristos Papanikos. Elada, evet Elada. Elada, evet. E, Papanikos'un karikatüründe e, deniz kıyısını işgal ettiği iddia edilen plajlardan bir tanesini görüyoruz. Şimdi arka plandan başlayayım. E, kumun üzerinde bazı tatilciler ayakta, dizilmişler protesto ediyorlar. Birinin elinde içerini okuyamadığım bir pankart var en sağda. E, ve bu tatilcilerin önünde de iri yapılı, saçsız, kara gözlüklü böyle, kara güneş gözlüklü, bodyguard görünümlü bir adam var. Ne diyor? İşletmemiz şezlong seviyesini arttırdı. Açılın diye umursamaz bir şekilde e o eylemcilerin taja girmelerini engelliyor. En öndeki kadın baya sinirli, pis pis bakıyor e bodyguard'a. Onun hemen arkasındaki tatilci ise eline bir megafon kapmış, geçirmiş. E eylemcilere sesleniyor. Yürüyelim arkadaşlar, derdimizi topluca belediye başkanına anlatalım diyor. Arkalardan başka bir tatilci parmağını denize doğru böyle uzatıyor. O şu anda uyuyor. Denizin içindeki koltukta uyuyor. Aslında bu karikatüre bakar bakmaz gözümüze ilk çarpan da denizin içindeki manzara. Fakat ben tersten başladım. Çünkü o manzara çok enteresan. Ön planda denizin üzerinde yüzen böyle şatafatlı işlemeli gayet görkemli şık kanepeler görüyoruz. E, bu süslü kanepelerin her birinin üzerinde de birer şemsiye açılmış. Üstlerinde ise birer ikişer e, bazı insanlar uzanmışlar. Keyif yapıyorlar. E, yüzüyor bu kanepeler denizde. E, fakat çok da ağır olmalılar e, bu görkemli kanapeler. Nasıl oluyor da suda batmadan öylece denizin üzerinde yüzüyorlar? Çok basit. Yüzmüyorlar çünkü. Her bir kanape tıpkı birer taht revan gibi altı tane beyaz e, kepli ve beyaz tişörtlü iri yarı ee, adamın sırtında dolaştırılıyor denizde. Yani Christos Papanikos olayı çözmüş. sezdonlardaki havlu kavgasına son. Herkes kendi tahtıravarını kapsın gelsin. Tahtın, evet tahtın. Eylemciler Canım. kazanmış ama. Sahilde Sezlonk yok tabi. Şahide, de, de, denize götürmüşler onları artık <gülüyor> ona yapacak bir şey yok aslında bugün bugün Cumhuriyet'te de hoş bir karikatür var Beyiç Akın ee, onu alamadım tabi ee, yani sahildeki şezlongları gösteriyor bomboş onun önünde de insanlar e, kalabalık bir e, insan topluluğu denize girmek için i̇şte yatmış uzanmış falan havluların da tabi evet ee, Kilimra, kinimatis peçetas diye okunuyor havlu hareketi Dinleyiciler, dinleyicilerimizden Bahar Hanım benim bu sorumu da bu şekilde cevaplamış oldu çok iyi oldu harika ee, o zaman ben tekrarlayamayacağım bunu aklımda kalmadı zaten dilim dönmeyecek ee, yine de bu hafta sonu galiba önümüzdeki hafta sonu Çeşme Ovacık Mahallesi Koyunda havlunu da al da gel toplantımıza Katıl sloganıyla evet. bir etkinlik düzenleniyormuş. Yani böyle giderse aydan çeliğin de tatili bitmeyecek gibi. Evet evet Çeşme de gerçekleşmiş galiba. İşte böyle gidiyor. Bakalım ne olacak. Hablum alıp gidiyorum. <gülüyor> tamam. Haftaya Peçetevi. beni aramayın. Peçetevi alıp gidiyorum. Peki. Bitirdik galiba. Evet bitirdik süreyi de doldurduk. Neyi seçiyoruz? Hangisini? Sessizlik. Evet, demokrasi ee, gereği size bakıyoruz Ömer Bey. Evet, evet. Ee, Dave Granland'ı ben oh, oh. çok etkileyici buldum. Yanmış boy, arabaların boy, içerisinde boy. ve o muazzam kutsal ağacın da yanmış olan kısımlarıyla beraber Hawaii yazıyor. Çok, çok samimiyetle söyleyeyim ben de bunu e, çok beğenmiştim. İlk bakışta da anlamamıştım yani küçük gördüm tabii karikatürü. Sonradan fark ettim havai yazısını. Tam bir e, reklam e, çizimi yani işte buyurun havai. Çok evet. etkileyici. Çok etkileyici. Ben siyah beyaz çizilmiş. Şahsen benim oyun ona. İkiye bir Özdeş. Kabul. Kabul <gülüyor> Oy birliği. Harika. Oy değil. yaşasın demokrasi peki <gülüyor> güçlendirilmiş oy. <Karşı gülüyor> oy verince soruşturma açılıyor. <gülüyor> Yüksek yargı gibi o yüzden. Ve tayin çıkıyor ondan evet, sonra. Evet, çıkıyor. <gülüyor> Mecbur demokrasiye uyuyoruz. Peki, yaşasın. çok teşekkürler. Rica ederim, iyi haftalar ben teşekkür Güzel. ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın.